Hayırlı akşamlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize merhamet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri rahmetiyle yargılasın. Razı olacağı amelleri hepimize işlemeyi nasip etsin. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin kafirlere fırsat vermesin. Evet kardeşler bugün akide dersine devam ediyoruz inşallah. Birini mikrofonu açık herhalde bir kontrol edin. Öncelikle bazı terimlerin üzerinden tekrar geçmek istiyorum kardeşler. Çünkü dönüp dönüp yine Aynı yerlere gelmek istemiyorum. Birincisi akide kelimesi en önemli üzerinde durmamız gereken meselelerden bir tanesi. Bu kelime özellikle lugat'ta sıkı sıkıya tutma, bağlama, sağlamlaştırma gibi manalara gelir. Istılahta ise Yüce Allah'ın kesin, şüphesiz bir şekilde ve tevhidin gereklerine uygun olarak iman etme, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere iman etme ve dinin esasları kapsamına giren diğer hususlara iman etmek manasındadır. Bu mesele alimlerimiz tarafından sahih akideyi es-sunne diye isimlendirmişlerdir. Bununla sapık fırkaların akide ve görüşlerini birbirinden ayırmışlardır. Çünkü ehli sünnet vel cemaatın akidesi olan sahih akide Kur'an'ın açıklayıcısı olan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinden alınmıştır. Alimlerimizden bazıları Akide hakkında yazdıkları kitaplara es ismi vermişlerdir. Misal İmam Ahmet bin Hanbel'in Es-Sünne adlı eseriyle İbni Ebu Asım'ın ve başkalarının es adlı eserleri bunlardandır. Allah onlardan razı olsun. Yine bazı alimler de Akide'ye usulü din adını vermişlerdir. Hatta Türkiye'de İbni Hazım'ın böyle bir kitabı tercüme edilmiştir. Tavsiye ederim. ve Vesselam'ın dini, itikadiyat ve ameliyat olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Ameliyat ile kastedilen namaz, zekat, alışveriş gibi amellerin keyfiyetine dair kurallar ve hükümler bunlar da feriye, veya furu diye isimlendirilmiştir. Bu da akide ilminin fer'idir. Zira akide itaatlerin en şereflisidir. Ve ameli ibadetlerin kabulü akidenin sahih olmasına bağlıdır. Akide bozulduğu zaman ibadet kabul edilmez kardeşlerim. Ve ecri de geçersizdir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Gerçektir ki sana da, senden öncekilere de vahyolmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun, diyor Zümer 65'te Evet, Akide Tahaviye Akidesi'nde şöyle bir şerh gelmiştir. Usulü din ilmi, ilimlerin en şereflisidir. Çünkü her bir ilim dalının şerefi konusunun şerefindendir. Bu ise feri hükümlerin fıkha nispetle en büyük fıkı Fıkı Ekber'dir. Bu yüzden İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dinin usulü't-din ile ilgili sayfalarda topladığı sözlerini Fıkı Ekber diye adlandırmıştır. Kulların Buna olan ihtiyaçları her şeyden çoktur. Her şeyden çok buna zorunlu olarak muhtaçtır. Çünkü kalpler Rab'larını, mabutlarını ve kendilerinin yoktan yaratıcısını isim, sıfat ve fiilleriyle tanımaksızın hayat bulamazlar. Bütün bunlarla birlikte kalplerin her şeyden çok onu sevmeleri gerekir. Ve bütün gayretleri diğer yaratıklar bir tarafa Sadece ona kendilerini yakınlaştırmaya yönelik olmalıdır. İşte bu yüzden fıkıl Ekber'e birçok alim Akide kitabı ismini vermişlerdir. Ve Akide de dinin aslıdır. Evet kardeşlerim, Ehli Sünnet ve Cemaat dediğimizde onlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri kıyamet gününe kadar onlara doğru bir şekilde tabi olanlardır. Allah bizi bunlardan kılsın. Onlar bidat ve hurafelerin şaibesinden uzak. Ali vesselam'ın üzerinde bulunduğu ve ashabının üzerinde ittifak ettiği sahih akideye sarılanlardır. Onlara ehli sünnet isminin verilmesinin sebebi amellerinin Kur'an'ın açıklayıcısı olan Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği şu sözlerle amel etmelerindendir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim sünnetime ve benden sonra kendilerine hak yol gösterilmiş olan Raşit halifelerimin sünnetine uyun, ona hırslan sarılır diyor. Onlar yolların en hayırlısı olarak Allah Resulü ve Vesselam'ın yolunu bilirler ve başka yolların önüne geç gitmezler. El-Cemaat diye isimlendirilmesinin sebebi ise onların ve Vesselam'ın sünnetine ve bu ümmetin alimlerinin üzerinde icma ettikleri şeylere tabi olma hususunda toplanmalıdır. Toplanmalarıdır. Onlar hak üzerinde ve şaibelerden ihtilaftan uzak olan İslam akidesi üzerinde birleşmişlerdir. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve ashabının yoluna tabi olanları ki onlar ehli sünnet vel cemaattir, fırkayı naciyedir yani kurtuluş fırkası olarak isimlenmiştir. Onların el cemaat diye isimlendirilmesi aynen şu hadiste geldiği meseleyle sabit olmuştur. Allah ﷻ Vesselam muhakkak ki her iki kitap ehli dinlerinde 71-72 fırkaya bölündüler. Muhakkak ki bu ümmet de 73 fırkaya bölünecek. Bunların biri dışında hepsi ateştedir. O kurtulan fırka el cemaat'tır. Tıpkı kuduz olan bir köpeğin bir insanı ısırdığında bu hastalığı bulaştırması gibi ümmetimden bu heva fırkalarına bulaşan topluluklar çıkacaktır. Diyor. İmam Ahmet müsnetinde Ebu Davud 4.597'de naklediyor kardeşlerim. İşte bundan dolayı kurtuluş fırkası ehli sünnet ve cemaat olmakla vasıflanmıştır. Diğer fırkalar ise çelişkilerin, ayrılıkların, bidatların ve hevaların taraftarıdır. Bu fırkaların alameti ise kitaptan ve sünnetten ayrılmalarıdır. Her kim kitap ve sünnetten ayrı konuşursa onlar ehli sünnet vel cemaat'tan değildir. Ehli sünnet vel cemaat şeklinde isimlendirilme doğru bir vasıftır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a tabi olan sahih akide mensupları ile Allah Resulü Ali Selamet ve Selam'ın yolundan başka yol tutan diğer fırkaları bu vasiften ayırır. Bu fırkalardan olanlar akidelerini insanların akıllarından ve Yunan felsefesinden varis oldukları kelam ilminden alırlar. Böylece bu akidelerini Allah Azze ve Celle'nin kelamının, Ali Selamet ve Selam'ın sünnetinin önüne geçirirler sabit şerî nasları reddederler veya sıf bazı beşeri akıllarının kabul etmediği veya akıllarının bu nasların dalalet ettiği anlamları mümkün görmediği için tevil ederler felsefeciler kaderriye maturiye cehmiye mutezile ve bazı görüşlerinde cehmiyeyi taklit eden eşariler bu fırkalardandır Akidelerini çoğu zaman Hava üzerine kuran şeyhlerinin ve imamlarının görüşlerinden alan sofiler, rafiziye gibi fırkalar da bunlardandır. Onların sözlerini Allah'ın kelamının ve insanların en hayırlısı olan aleyhissalatü vesselamın kelamının önüne geçirirler. Yine bu fırkalardan kimisi akidelerini tesis eden ve esaslarını koyarak inşa eden önderlerine nispet ederler. Mesela Cehmiye, Cehim bin Safvan'a, Eşariler, Ebul Hasan, El Eşariye, Ebadiye, Abdullah bin Eba'da nispet ederek bu ismi alınmışlardır. Her ne kadar El Eşari bu akideden dönerek Ehl-i Sünnet ve cemaate Cemaat'a katılmışsa da taklitçileri onun dönüş yaptığı Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna muhalif olan akidesi üzerine devam etmişlerdir. Bu fırkalardan kimisi Allah Resulü ve vesselamın yoluna aykırı olan akideyi görüşleri veya bazı kötü fiillere nispet edilmiştir. Mesela rafiziler Ebu Bekir ve Ömer Allah onlardan razı olsun imamlıklarını inkar eder onlardan uzak oluşu sebebiyle bu ismi almışlardır. Kaderiye kaderi inkar etmelerinden dolayı hariciler yöneticilere karşı kuruç etmeleri, ayaklanmaları sebebiyle bu isimlere nispet edilmiştir. Allah Subhanahu ve Teala ehli sünneti hata ve yanlıştan korunmuş olan, semadan vahiyen desteklenmiş olan, hevasından konuşmayan, ancak kendisine bildirilen vahiyen konuşan Allah Resulü Ali Sallati ve sünnetinden başkasına tabi olmaktan ve nispet edilmekten korumuştur. Allah hamdolsun. Onların es-sunneden başka nispet edildikleri bir isimleri yoktur. Bakın bir adam İmam Malik'e "Ey Ebu Abdullah, ehli sünnet kimdir?" diye soruyor. İmam Malik diyor ki "Onların kendisiyle tarif edildikleri bir lakap yok. Cehmi, rafizi veya kaderi değildir. Bazı alimler ehli sünnete hadis ashabı veya hadis ehli ismini vermişlerdir. Çünkü onlar aleyhisselatü vesselamın hadislerine gerek rivayet, gerekse dirayet bakımından önem gösterir. Hadislerde gelen akide ve hükümlere tabi olurlar kardeşlerim. Allah beni de neslimi de bunlardan eylesin. Rivayet hadisin metninin nakli ve ile alakalı olan her şeydir. Dirayet ise rivayetin şartlarının, ravilerinin durumlarının ve rivayet edilenlerin sınıflarının kendisiyle bilindiği ilimdir. El-Hadis ve es kelimeleri de birbirine yakın anlamdadır. Ehli Sünnet Ali ve Selamın şu hadisinde belirttiği kıyamet gününe kadar yardım olunmuş fırkadır. Allah Resulü İslamet ve Selam diyor ki ümmetimden yardım olunan bir taife kıyamet gününe kadar devam edecek. Muhalefet edenler onlara asla zarar veremeyecek diyor. Evet. Bukhari ve Müslim nakletmiş kardeşlerim. Yine. Az önce de zikrettiğimiz hadiste ve başka hadislerde geçen kurtuluş fırkası yani fırkayı naciyedir. Dünyada bidatlardan selamette kalan, helak ve kötülerden ise hem dünyada hem de ahirette selamette kalanlardır. Selef kelimesi ise lugatta önceki topluluklar demektir kardeşlerim. Kişinin selefi dendiğinde geçmiş babaları ya da ataları kastedilir. Istırahta ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri ve onlara tabi olarak üstün kılınan üç asırda yaşayıp onların yolunda yürüyen din imamları demektir. Halef, halef kelimesi de lugatta sonraki demektir. Ve geçenlerden sonra gelen kimse hakkında kullanılır. Istilahtaysa kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin yoluna akide konusunda muhalefet eden hariciler, hırafiziler, beşeri aklı, şeri nasların önüne geçiren kelamcılar, cehmiye, mutezile, eşariye, kaderiye, mürciye ve benzeri gibilerdir. En sünnet vel cemaat, selefin menheci, metot ve yöntemi üzerinde yürüyenlerdir. Onların önünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi, başlarında raşit halifeler olan El Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali vardır. Allah hepsinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetime, ve benden sonra kendilerine hak yol gösterilmiş olan raşit halifelerimin sünnetine uyun diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü ve vesselama kurtulan fırka kimdir diye sorduklarında benim ve ashabımın yolu üzerine olanlardır diyor. Yine onlar selefin yoluna nispet olunduklarından Selef'in yoluna tabi olanlara selefi veya selefi salih akidesi üzerinde ya da selefi salih'e tabi olan denilmiştir. Bu isimlendirme onların ehli sünnet diye isimlendirilmelerine uygundur. Çünkü selefi salih'in akidesi Allah Resulü Ali salat ve selamın sahabelerinin ve onların menheci üzerinde gidenlerin akidesidir. Evet. Ve Allah Resulü ve selam'ın yoludur kardeşlerim. Halef dediğimiz zaman halefin menheci, metot ve yöntemi üzerinde gidenlere halefi denilmiş ve halef bu isimlendirmeyi ikrar etmiştir. Hatta onlardan pek çoğu halefin mezhebini önünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi olan selefin yolundan daha üstün tutma cüretini göstermişlerdir. İşte bu onların yolunun Aleyhisselatü Vesselam'ın başında olduğu sahabelerin yoluna muhalif oluşunun açık bir itirafıdır. Bu itirafta sahih akideden yüz çevirmek olarak yeterlidir kardeşlerim. İslam akidesinin özellikleri var kardeşlerim. Hasais özellikler kelimesi Hasisa'nın çoğuludur. Hasisa özellik ise bir şeyin başka bir şeyden, aralarında ortaklık olmadığından temiz, ayırt edildiği güzel bir sıfattır. Ve İslam akidesinin özellikleri çoktur kardeşlerim. Bunlardan en önemlisinden bir tanesi İslam akidesi gaybi bir akidedir. Gayb nedir? Duyu ile görülmeyen şeydir. İşitme, görme, dokunma, koklama, tatmadan ibaret olan 5 duyu ile idrak olunmaz. Dolayısıyla İslam akidesinin meselelerinin tamamına kulun iman etmesi ve bunların gaybten olduğuna itikat etmesi gerekir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine ahiret gününe kadere kabir azabına nimetlerine Allah'ın ile Allah Resulü ve Selam'ın sünnetinde gelenlere itimat ederek diğer gayb konularına da iman etmesi gibi. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Yani bununla şunu demek istiyoruz. İslam dini akıl dini değil akıllıların dini. İslam dini Akıl dini değil, vahiy dinidir. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ali'nin dediği gibi eğer İslam dini, akıl dini, rey dini, görüş dini olsaydı ben ayağımın altına meslederdim. Çünkü en çok pislenen yer orası. Ama ben ondan yani aleyhissalatü vesselamdan ayağının üstüne mest gördüm diyor. Evet, demek ki Birinci özellik İslam dini neymiş? Gayb dini. Duyuyla görülmeyen, işitme, görme, dokunma, koklama ve tatmadan ibaret olan duyularla idrak edilen bir şey değil. Vahiy dini. Ki Allah Azze ve Celle Bakara suresinin hemen başında iman edenleri özellikle gayba iman edenleri ne yapıyor? Övüyor kardeşlerim. Elif, Lam, Mim, işte bu kitap kendisinde hiç şüphe edilecek bir şey yoktur. Allah'tan sakınanlar için bir rehberdir. Bu sakınanlar kayba inanırlardır. Evet, Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. İslam akidesi kapsamlı bir akidedir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle ben size dininizi tamamladım eksik bir şey bırakmadım ve İslam'dan sizin için razı oldum diyor. Ve akidenin kapsamına birçok şey girer. İbadeti kapsar. İbadet Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu açık ve gizli bütün söz ve fiilleri kapsayan bir isimdir. İbadet, muhabbet, korku, ümit, tevekkül gibi kalbi ibadetleri zikir, iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama, Kur'an okuma gibi kavli ibadetleri, namaz, oruç, hac gibi fiili ibadetleri ve zekat, nafile sadaka gibi mali ibadetleri de kapsar. Aynı şekilde ibadet dinin tamamını kapsar kardeşlerim. Çünkü kul haramlardan kaçındığı vakit farzları, mendupları, cennete girip Allah'ın vechini görmeyi dileyerek işlediği mübahları yerine getirdiği zaman bu eylemi kendisiyle sevap kazandığı bir ibadet olur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine akide kul ile Rabb'ı arasındaki ve kişiyle diğer insanlar arasındaki bir bağdır kardeşlerim. Bu tevhidin ve vela Allah için sevme, berâ Allah için buğz etmeyle alakalıdır. Yine akide insanın dünya hayatındaki berzah, kabir hayatındaki ve ahiret hayatındaki durumunu kapsar. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Gidişatını düzeltsin. İstikamette kılsın kardeşler. İslam akidesi tevkifi bir akidedir. İslam akidesi Allah'ın kitabı Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetiyle kayıtlıdır. Zan ifade eden hiçbir şey Bizim için akide olamaz. Bunda ihtihata mahal yoktur. Çünkü onun kaynakları tevkifidir. Sahih akide de kesin inanç zorunludur. Kaynaklarının sahihliğinde kesinlik olması zorunludur. Hiçbir zaman zan olan, ihtimalli olan bir şey asla Müslümana akide olamaz ki İhtilaf edildiğinde gidilecek merci eğer zan ifade ediyorsa mesele daha da çetrefelli hale gelecektir. Sahih akidede kesin inanç zorunludur. Kaynaklarının sahihliğinde kesinlik zorunludur. Bu da ancak Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetinde vardır kardeşlerim. Dolayısıyla Kıyas ve beşeri akıl gibi zanni kaynaklarının hiçbirisi akideye kaynak olması sahih değildir. Her kim bunlardan birini akideye kaynak edinirse emin olun doğruyu bulma imkanını kaybetmiş olur ve akideyi hata ve isabet eden beşeri bir işte hata dayandırmış olur. İşte bu yüzden cehmiye Mutezile, Eş'ariye gibi kelam ehli aklı akidenin kaynaklarından saydıkları için hata etmişlerdir. Onu şer'in asların önüne geçirmişler ve böylece onların katında kitap ile sünnet beşeri akla tabi bir konumda kalmıştır. İşte bu durum Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hafife almanın bir türüdür. Ve onlar bu yol ile İslam akidesini beşeri görüşlere ve akli ihtiyatlarına boyun eğdirmişlerdir. Bu meselede doğru olan aklın şeri nasları teyit etmesidir. Sarih akıl, sahih nasları destekler. Onunla çelişmez, Bakın muattıla ve tevilcilerin sarih akıl ile sahih naslar arasında çelişki olduğu şeklinde kuruntularının sebebi beşer akıllarının kusurundan dolayıdır. Bu yüzden onlardan biri çelişki görürken bir başkası onu çelişki olarak görmemektedir. Bir gün bir Ramazan ayında bir tarafta iftara gitmiştim. İftardan sonra tabi zenginler vardı. Ankara müftüsü de oradaymış. Müftüyle o ileri gelen zenginlerden birisi gayet böyle samimilerdi. Yemekten sonra bir muhabbet başladı. Soru cevap faslı. O zenginlerden bir tanesi dedi ki hocam dedi niye rüküde eğiliyoruz dedi. Hoca da müftü de müzip biriymiş. Gerçekten çok güzel bir cevap verdi. Soruyu soran kim dedi? Burada dedi. Gel hele bakayım öne dedi. Adam tabi gayet lakayt bir şekilde öne doğru gitti. Hocanın yanına doğru. Nasıl Rukiye ediyor namazda dedi. Bir göster bakayım dedi. Adam Rukiye eğildi tam hocanın önünde. Hoca iki parnağıyla adamın burnunu kıstırdı. Burnumu buraya sokma dedi. Allah böyle istiyor dedi. Evet kardeşler. İnsan bazen haddini bilmeli. Bizi yaratan kim? Allah. Neyden razı olacaksa bize kulluğu bildiren de kimdir? Allah Azze ve Celle. Allah bize akıl verdi diye bu aklı her tarafa yorup da rezil olmamak lazım. O halde gerek akide babında, Gerekse başka konularda akıl, akide içinde müstakil bir kaynak olarak değil, şeri-i nasları destekleyici olarak kabul edilir. Dolayısıyla aklın kayıp meselelerine bakmada, bilgi olarak kuşatamayacağı konularda bağımsız olması caiz değildir kardeşlerim. Beşer, Allah'ın ve onun sıfatlarını ilmi olarak kuşatamaz. Allah Azze ve Celle fakat onlar bilgileriyle onu kuşatamazlar buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin. Düşünün kardeşlerim şimdi bendeki duyu organları misal göz ancak ben gördüğümü size aktarabilirim. Ben şu duvarın ötesindekini nasıl göreyim ama Allah her şeyi görür. Aydınlıkta da karanlıkta da yerin dibinde de yukarıda da. Benim kulağım neye nereyi duyar? Ancak bana izin verilen ya da bu uzun çerçevesi e, neyse o. Ama Allah Azze ve Celle her şeyi duyar. Aklında böyle belli bir sınırı, çerçevesi vardır kardeşlerim. Akıl ne zaman şereflidir? Akıl vahye abi olduğunda, Rabbını bulduğunda, ona gereği gibi kulluk yaptığında, ama ne zaman akıl, beni önce yarattın, onu sonra yarattın, ben üstünüm, o benden aşağıdır gibi büyüklenme, diklenmeye gitti mi, işte o akıl, akıl değildir kardeşlerim. İblisin yoldan çıkması, o aklına güvenerek, akli meseleler getirerek yoldan çıkması, lanetlenmesi değil mi kardeşlerim? Allah hepimize hayır versin, haddini bilenlerden eylesin. Ehli sünnet vel cemaat, dalalet, sapıklık fırkaları arasında vasattır. Sahih İslam akidesi olan ehli sünnet vel cemaat akidesi, İslam dinine nispet edilen dalalet fırkalarının akideleri arasında vasattır. Akide bölümlerinden her bir konu, Allah izin verirse, ömrüm varsa bunların hepsini bir bir işleyeceğim size. Yıllarca ben bunların hepsini not ettim defterlerimde. Hem kendim amel edip hem öğrettiğim dersler. Bu mesele mukaddimesidir. İki batıl arasında haktır. Bütün meselelerde sapmış iki tarafın ortasında ehli sünnet vardır. Ya ifratta ya da tefritte gitmiştir insanlar. Ehli sünnet her zaman ortadadır. Ehl-i sünnet vel cemaatın fırkalar arasında vasat olan akidesinin bazı esasları var kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi ibadetlerdir. Bakın Ehl-i sünnet bu konuda Rafiziler ile Sofiler ve Dürziler ile Nusayriler arasında orta yoldadır. Bakın Rafiziler ve Sofiler Allah'a onun meşru kılmadığı zikirler ve tevessürler ile ibadet ederler, bidat bayramlar, geceler, kutlamalar yaparlar, kabirler üzerine bina yapıp orada namaz kılar, tavaf eder, mumlar koyar, adaklar adar, kurbanlar keserler, onların aşırı gidenleri kabir sahiplerine ibadet ederek isteklerinin yerine gelmesi ve korktuklarının def edilmesi için onlara kurban keser veya onlara seslenip çocuk isterler, iş isterler, dua ederler. Dürziler ve Nusayriler de Allah'a ibadeti tamamen terk etmişler. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, hac yapmazlar. Ehli sünnet ve cemaat ise Allah azze ve celleye Allah'ın kitabı ve aleyhissalatü vesselamın sünnetinde geldiği şekliyle ibadet ederler. Allah'ın kendilerine farz kıldığı hiçbir ibadeti terk etmezler. Kendilerinden bidat çıkararak ibadet etmezler. Çünkü Allah Resulü ve vesselam her kim bizim bu işimizde dinimize ondan olmayan bir şey katarsa kattığı şey reddedilir hadisiyle amel ederler yine her kim üzerinde emrimiz olmayan bir amel işlerse o reddolunur sözüyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan sonra muhakkak ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı yolların en hayırlısı Muhammed'in yolu işlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılanlardır her bidat sapıklıktır buyuruyor. İşte ehl-i vel cemaat bununla amel eden samimi Müslümandır. Yine bazı esaslar vardır ki bu da diğer fırkalardan ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi Allah'ın isimleri ve sıfatlarıdır kardeşlerim. Bu meseleye hassasiyetten birçok ders ayıracağım. İnşallah güzel anlaşılır. İnşallah hayata güzel geçirilir Allah bana da güzel anlatma, size de güzel bir anlayış nasip etsin. Çünkü çok önemli konular. Ehl-i sünnet vel cemaat bu konuda muattıla ile mümessil arasında bir orta yoldadır. Muattıla cehmiye gibi Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar edenler vardır. Onlardan kimisi Mu'tezile gibi sadece Allah'ın sıfatlarını inkar eder. Onlardan kimisi de Allah'ın sıfatlarının çoğunu inkar ederler ve eşariler gibi tevil ederler. Onlar kusurlu, beşeri akıllarına itimat ederler ve onu Allah'ın kitabının ve Resulünün sünnetinin önüne geçirerek şeri nasları akıllarına arz ederler. Akıllarının kabul ettiğini kabul ederler ve kabul etmediğini ya reddeder ya da tevil ederler. Bunu da tenzih sayarlar. Aklı nasların üzerine hakim kılarlar. Aklı ilimlerinin tek aslı yapmış ve kitap ile sünneti ona tabi kılmışlardır. Akla uygun olan şeyler onlara göre öncelikli külli esaslardır ve bizzat akıl şeriatlara muhtaç değildir. Bütün kitaplarına, akide kitaplarına bakın, bakmanızı tavsiye etmiyorum da sözün gelişi. Her şey akıllara göre teşekkül etmiştir. İşte bu yüzden Allah azze ve celle hakkında akli delillerle bazı şeyleri vacip, bazı şeyleri de imkansız sayarlar ve bunun da hak olduğuna itikat ederler. İşte bu isabetten uzak bir hatadır. Bu tavırlarıyla Kur'an ve koruma altında olan Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz çevirirler. Mümessile fırkası Allah'a misaller getirirler. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının mahlukların sıfatı gibi olduğunu iddia ederler ve derler ki Allah'ın Eli benim elim gibidir, haşa. Allah'ın işitmesi benim işitmem gibidir. Allah onların söylediklerinden çok yüce ve büyüktür kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala ehl sünnet vel cemaati bu konuda da Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve aleyhissalatü sünnetinin dalalet ettiği orta yola hidayet etmiştir. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Onlar Allah'ın şerî naslarda sabit olan bütün sıfatlarına iman ederler. Allah Azze ve Celle'nin kendisini vasıfladığı sıfatlarla ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'yi vasıfladığı sıfatlarla tatile yani manasını iptale, tevile yani yoruma, temsile yani benzetmeye ve tekkife yani nasıllığı bedirlemeye gitmeden vasıflarla bu sıfatların hakiki olup Allah Azze ve Celle'nin celaline layık bir şekilde olduğuna ve mahlukların sıfatlarına benzemediğine iman ederler. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir diyor. Ehl-i sünnet şeri nasları temel olarak alır ve onu beşeri aklın önüne geçirir. Beşeri aklı şeri nasları anlamak için vesile, ilimleri bilme ve amellerin salahı ve kemali için bir şart olarak kabul ederler. İlim ve amel onunla tamamlanır. Lakin akıl bu hususta müstakil değildir. Ehl-i sünnet akıl konusunda da orta yolu tutmuştur. Mutezile, Eşari ve diğer kelamcıların yaptığı gibi onu nasların önüne geçirmemişlerdir. Aklı ayıplayan, sarih aklın yalanladığı şeyleri ikrar eden ve sarih akıl ile batıl olduğu bilinen ve doğruluğu bilinmeyen şeyleri tasdik eden sofiler gibi de aklı kötüleyip ihmal etmemişlerdir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ehl-i sünnet vel cemaat kaza ve kaderde de orta yolu tutmuştur. Kaderiye Kaderi inkar ederek derler ki kulların fiilleri, itaatleri, masiyetleri Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine dahil değildir derler. Evet günümüzde de bu sapıklar çok. Hayındırlar, bayındırlar. Allah subhanahu ve Taala'nın kulların fiillerini yaratmadığı gibi bu fiillerin Allah'ın meşiyeti dilemesi dışında olduğunu iddia ederler. Onların iddialarına göre kul fiillerinin yaratıcısı, fiillerinde tamamen bağımsızdır. Kul fiili istemede tamamen bağımsız bir iradeye sahiptir. Böylece Allah ile beraber yaratıcı olduğunu söylerler. Kardeşlerim bu ta rububiyette şirk koşmaktır. Onlar kainat için iki yaratıcı olduğunu söyleyen mecusilerin sözünden başka bir şey söylemezler. Onlar bu ümmetin ve vesselamın sözüyle bu ümmetin mecusi köpekleridir diyor. Evet. Cebriye de kaderi ispat konusunda aşırı giderek Kul fiilinde mecburdur. O havadaki tüy gibidir. Fiili, kudreti dilemesi yoktur derler. Hatırlarsanız ilk derslere başladığımızda 10 küsür ders hep kader dersi yaptık. Allah hepimizin imanını artırsın. Eğer nasları bırakıp da akla giderseniz o aklı, akıl sizi götüreceği tek yeri var. O da cehennemin taa dibi. Ama Naslara uyduğun zaman o naslar sizi Allah'ın razı olduğu cennete götürecek kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ı bu konuda da hak söze ve orta yola hidayet etmiştir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat kulların hakiki fail olduklarını ispat etmiş, kullara nispet edilen fiillerin hakiki olduğunu ve kulun fiilinin Allah'ın takdiri, Dilemesi, yaratması, yazması olduğunu söylemişlerdir. Allah Azze ve Celle kullanın yaratıcısı olduğu gibi, onların fiillerinin de yaratıcısıdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, halbuki sizi ve yaptıklarınız her şeyi Allah yaratmıştır diyor. Yine kulların menşiyeti dilemesi de Allah'ın menşiyeti altındadır. Allah Azze ve Celle şu da bir gerçektir ki alemlerin Rabb'ı Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dilemezsiniz diyor. Bununla beraber Allah Azze ve Celle kullarına kendisine itaat etmelerini ve Resulüne itaat etmelerini emretmiş, onları kendisine isyan etmekten saklamıştır. Allah Azze ve Celle takva sahiplerini sever, fasıklardan razı olmaz. Allah Subhanehu ve Teala Resuller göndererek kitaplar indirerek kullarına hükmetini ikame etmiştir. İtaat eden delil ve tercihiyle itaat eder. Böylece güzel karşılığı hak eder kardeşlerim. İsyan eden de delil ve tercihiyle isyan eder. Böylece cezayı hak eder. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Rabb'ın hiçbir surette kulları için zalim olmamıştır diyor kader derslerinde de anlattığımız gibi ehl-i sünnet vel cemaat kaza ve kaderin kitap ve sünnette sabit olan şu dört mertebesine iman eder yani hani halk arasında Allah takdir etti Allah böyle istedi diyoruz ya birincisi Allah subhanahu ve Taala'nın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah Azze ve Celle olmuşu olacağı bilendir. Yaratılmışların ne yapacaklarını onları yaratmadan önce bilir. Yani önce ilmi. Sonra Allah Azze ve Celle olacak her şeyi göklerle yeri yaratmadan 50.000 bin sene önce levh-i mahfuzda yazmıştır. Üçüncüsü, Allah Azze ve Celle'nin menşiyeti dilemesi, gerçekleyişi, kudreti kapsayıcıdır. Allah Subhanahu ve Teala ne dilerse olur, ne dilemezse olmaz. Var olan her şeyi Allah Azze ve Celle vukundan önce dilemiştir. Dördüncüsü, muhakkak ki Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısıdır her amel edenin amelini, her hareket edenin hareketini ve her durgun olanın durgunluğunu yaratandır. Evet. Allah hepimizin imanını artırsın kardeşler. El i sünnet vel cemaat vaat ve tehdit konusunda da orta yoldadır. Vaydiye tehdit içeren nasları vaat içeren naslara galip kılmıştır zina eden içki içen gibi büyük günah işleyen müslümanları cehennemde ebedi kalacak kafirlerden sayan hariciler de bunlardandır onlar büyük günah işleyen yöneticilere huruç etmek ayaklanmak gerektiği görüşündedir bundan dolayı raşit halifelerden hazreti Ali'ye karşı ayaklanıp onu öldürmüşler. Emevi ve Abbasi devletlerine karşı ayaklanmışlar. Bu ayaklanmalar sebebiyle savaş çıkmış ve Müslümanlar hep öldürülmüştür. Abbasi ve Emevi halifelerini kafirlerle savaşmaktan ve beldeler fethetmekten hep alıkoymuşlardır. Alimlerimizin dediği gibi haricilerin yüzünden dünyaya hep küfür, şirk hakim olmuştur. Çünkü onlar her fırsatta Müslümanların gücünü, birliğini, cemaatini, liderini zedelerler ve kafirlere ücretsiz çalışırlar demişlerdir. İmamın, idarecinin büyük günah işlemekle tekfir edileceği ve idaresi altındakilerinin ona ayaklanması gerektiğini, ayaklanmayanın tekfir edileceği görüşünde olan ağrıcı fırkalardır. Bu yüzden birçok asırda hep güncelleyerek fikirleri hep bunun üzerinde yoğunlaşarak Müslümanların genelini tekfir ederek günümüze kadar gelmişlerdir. Öğrenebildiklerini öldürmüşler hatta kadınları çocukları bile katletmişlerdir. Bunlar korkuyla bu vaziyete gelmişler. Bunların pisliği başka bir pisliği doğurmuş. Bunlar korkuyla aşırı gittikleri için bu sefer ümitte aşırı giden mürciye tayfesi çıkmış. Mürciye ise ümit içeren nasları tehdit içeren naslara galip kılarak şöyle demişler. İman kalbin tasdikinden ibaret. Ameller imandan değildir. İman ile birlikte işlenen günahın zararı olmaz demişler ve Allah'ın herkesi cennete postalamışlar. Hatta demişler ki zina eden, içki içen günahkarlar cehenneme giremeyeceği gibi onun imanı Ebubekir'in, Ömer'in imanı gibidir diye de iyice saçmalamışlardır. Allah hepimize merhamet etsin, anlayış versin kardeşlerim. Ehli sünnet ve cemaate gelince Müslüman büyük günahkarlardan, günahlardan birini işlerse onu İslam'dan çıkmış görmez. Bilakis o kendisini küfre sokacak bir şey işlemediği sürece imanı eksik bir Müslümandır. O imanıyla mümin ve büyük günahıyla fasıktır. Ahiretteki durumu ise Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Allah onu dilerse affeder, dilerse günahlarından temizleninceye kadar azap eder ve sonra cennete koyar. Cehennemde ancak Allah'a küfreden veya ona şirk koşan ebedi kalır. Ehli sünnette iman kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların göstermesidir. İtaatla artan, günahlarla eksilir kardeşlerim. Ehli sünnet ve cemaat Müslümanların ister şura yoluyla olsun, ister kuvvet ve galibiyet yönetimiyle ele geçirmiş olsun. İster önceki idarecilerin atamasıyla veya öncekilerin halef olması yoluyla gelmiş olsun Müslümanlardan olan idarecilerini dinleyip itaat etmelerinin vacip olduğuna itikad eder. Mümin ya da isyankâr olsalar da onlara karşı ayaklanmanın haram olduğuna Allah tarafından kesin bir delil ile açık bir küfürlerini görünceye kadar onlara karşı ayaklanmanın caiz olmadığına itrad eder. İmam Nevevi diyor ki fasık ve zalim olsalar dahi onlara karşı ayaklanmak ve savaşmak Müslümanların icması ile haramdır demiştir. Evet. Gelen rivayette zorlukta, kolaylıkta, memnun olduğun durumlarda, hoşnut olmadığın hallerde ve aleyhine yapılan kayırmalarda dinlemen ve itaat etmen gerekir. Ali Sallati ve Selam'a memnun olduğumuz ve hoşlanmadığımız hallerde, zorlukta ve kolaylıkta, aleyhimizde olan kayırmalarda dahi dinleyip itaat etme, idarecilere karşı iktidar kavgası yapmama üzerine beyat ettik diyor sahabe. Ancak Allah'tan gelmiş tevil götürmeyen kesin bir delil ile apaçık küfre girdiği görülürse bu müstesna Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın ashabı bunlar da Ehli Sünnet ve El Cemaat'ın itikadında önemli bir yerdir. Ehli Sünnet ve El Cemaat bu konuda da Şia ile Hariciler arasında orta yol tutmuştur. Şia ve onlardan olan Rafiziler Hazreti Ali ve çocukları gibi Ehlibeyt hakkında aşırı gitmişler. Hazreti Ali'nin masum olduğunu kaybı bildiğini, Ebu Bekir ve Ömer'den üstün olduğunu iddia etmişlerdir. Onların aşırıları onun için uluhiyet iddiasında dahi bulunmuşlardır. Hariciler de Hz. Ali hakkında zulmederek aşağı onun kafir olduğunu, Muaviye bin Ebu Sufyan'ın onun ve kendisinin yolunda olmayan herkesin de kafir olduğunu söylemişlerdir. Yine rafiziler sahabenin çoğu hakkında zulmederek onlara sövmüş, onların kafir olduğunu ve aleyhissalatü vesselamdan sonra dinden çıktığını iftirasına atmışlardır. Hatta bugün bile rafziler, şialar, Ebu Bekir ve Ömer iki şeytan demedikçe imanlarının kabul olmadığını söylerler. Ehlibeyt ve birkaç sahabe dışında bütün sahabeyi kafir ilan ederler istisna ettikleri sahabelerin de ehlibeyt dostu olmalarını gerekçe gösterirler. Yine onlar müminlerin annelerine, başta Ebubekir ve Ömer'e ve diğer sahabelerin faziletlerine açıkça söverler. Allah onların şerrinden ümmeti Muhammed'i korusun. En sünnet vel cemaat ise Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bütün sahabelerini severler ve onlar hakkında Allah onlardan razı olsun derler. ve Selam'dan sonra bu ümmetin en üstünlerinin onlar olduğunu Allah Azze ve Celle'nin onları nebisine sahabelik için seçtiğini görüşünde kabul ederler. Onların arasında geçen çekişmelerde susarlar. Onları isabet ettiği zaman iki, hata ettiklerinde ise bir ecir alan olarak görürler. Onların en faziletlisi bu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali olduğuna inanırlar. Allah hepsinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli Beytini severler ve onların İslam hakkı ve Aleyhisselatü Vesselam'a akrabalık hakkı olmak üzere iki hakları olduğunu bilirler. Onlara dost olur ve onlar hakkında da Allah razı olsun derler. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle bizleri rahmetiyle yargılasın. İnşallah haftaya İslam dininin mertebeleri üzerine İslam, iman ve ihsan üzerinde akide de devam edelim. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfurke ve etubileyim Belhamdülillahi Rabbil Hepinize hayırlı akşamlar. Sel